Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncenin Edebiyatı'nda bu hafta Meltem Gürle ile birlikteyiz. Meltem, merhaba Meltem. Merhaba Seval. E, Meltem geçen hafta e, James Joyce ve Ulysses'i konuşmaya başlamıştık. Ve e, bu hafta da e, Ulysses konuşmaya devam ediyoruz. E, geçen hafta kısaca e, James Joyce'dan, Ulysses'in Dünya Edebiyatı'ndaki öneminden... Ee, bir, bir takım homerik göndermelerinden ama sadece homerik göndermeler değil birçok başka esere de e, yaptığı göndermeler ve metaforlarla çok katmanlı e, yapısından e, ve e, zamanından yani o modernist edebiyatın e, en görünür hale geldiği zaman meselesine sahip olmasından bahsetmiştik e, evet. Meltem'le birlikte <gülüyor> sağ olsun. Bu hafta e, biraz e, Kahramanlar, gerçi ilk programda da bahsetmiştik, yani Meltem biraz söz etmişti. Biraz böyle kahramanlarıyla da bu romanın e, hem hal olsak. Tabii. ya biraz e, belki hatırlayalım. geçen hafta konuştuğumuz şeyi, yani romanın aslında e, iki kahraman olduğundan söz etmiştik. E, Homerik referanslarından söz ederken. İşte baba fikrinin temsili olan Deopold Bloom ile oğul fikrinin temsili olan Stephen Dedalus'tan bahsetmiştik. E, bu iki karakter 16 Haziran 1904 gününde e, evlerinden sabah ayrılıyorlar ve ikisi de e, eve dönmekte zorlanacaklar bunu biliyoruz. Bloom karısı Molly Bloom'un e, bir e, ilişkisi olduğunu düşündüğü için. Onunla bir sorun yaşadığı için dönemeyecek. Steven ise kalacak bir yeri olmadığı evinden düpedüz bir anlamda kovulduğu için dönemeyecek. Dönemedikleri için şehirde dolaşacaklar, arada karşılaşacaklar vesaire vesaire. Fakat tabii roman sadece bundan oluşmuyor. Yani bu sadece ana çatısı. Ama bu arada işte Dublin'de birçok farklı mekan, çağrışımlarla tetiklenen gitgeller... Farklı dönemlere dair anılar, hikayeler giriyor araya. Ee, hayaller, rüyalar, halüsinasyonlar, ansiklopedik detaylar falan filan derken romanın e, hacmi, zamanı e, bizi neredeyse epik bir hikayeye doğru götürüyor. Bu iki karakterin e, re yakından birazcık bakmak istersek işte asıl karakterimiz Leopold Bloom aslında. E, o evet. da e, Joyce'un kendisi gibi bir seyyah. E, bir önceki programda Joyce'un göçebe olduğunu söylemiştik. E, evet. O da Levodlu'un da bir göçebe sayılır. E, bir defa Yahudi. E, İrlandalı ama Yahudi. E, İrlanda'da e, Yahudi mahallesi küçük bir yer. Şimdi iyice küçülmüş bir yer. E, nüfusları az ve yani e, o... Nasıl denir? Nihai yabancı o, nihai öteki aslında. Dolayısıyla hiçbir yere ait değil. İşte Joseph Campbell mesela ona bir Everyman diyor, yani ya insanlığın tümünü temsil eden yeri yurdu olmayan bir gezgin gibi. Bir taraftan da bir Homo Economicus, bir burjuva, zevkleriyle, hayalleriyle, umutlarıyla bir burjuva ve bir taraftan da eve dönmek isteyen bir adam, yani bir tür Odysey'us. Steven Dedalus'tan evet. geçen programda birazcık bahsetmiştik e, sen farklı katmanları sorduğunda ben e, İncil referanslarından söz etmiştim bir tür İsa figürü e, terk edilmiş bir oğul yani o hani meşhur sahne vardır ya baba beni neden yalnız bıraktın evet. sahnesi İsa'nın çarmıhtaki hali e, Steven Dedalus birazcık böyle e, kendi babası oğul e, Simon Dedalus'la Dedalus e, kuramadığı yakınlığı roman içinde, romanın sonuna doğru e, bir anlamda e, metaforik olarak Leopold Bloom'la kuracak. Bir taraftan da Odysseus'un oğlu Telemakos gibi yine aynı nedenle terk edilmiş. Hamlet gibi o da babası tarafından bir anlamda terk edilmiş bir karakter. E, i̇nsanlığın acılarına terk edilmiş bir oğul e, timsali. E, aynı yoksunluk hissi, aynı keskin anlayış, aynı çaresizlik bunların hepsini taşıyor. Evet. Peki Molly? Molly de... Molly, Molly çok önemli bir karakter. <gülüyor> Molly tabii bir anlamda Joyce'un karısı Nora'yı anımsatıyor. E, bu arada meraklıları için bir şey bilgisini de araya sokalım. Evet. Ne denir? Magazin bilgisi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Roman e, romanın e, geçtiği tarih e, yani 16 Haziran 1904 Joyce'un e, Nora'yla ilk defa çıktığı, ilk defa birlikte <gülüyor> olduğu tarih. Onun için romanı o tarihe koyuyor. Joyce'un hayatında çok önemli bir karakter Nora. E, Molly gibi onun da müzik sevgisi var. E, ama entelektüel olarak Molly gibi o da Joyce'un kendisinden daha e, ne diyelim daha az entelektüel ee, ona yaklaşamıyor bile romanda buna göndermeler var fakat e, Molly Bloom romandaki e, dişi e, ögeyi temsil ediyor Bununla ne demek istiyorum e, romanı kapatmak için romanı bitirmek için ilk anda hayal ettiği bölüm Joyce'un İthaka aslında yani Bloom'un e, bir e, erkek akıl olarak aslında temsil edildiği, ee, işte her ne kadar e, müzik bir şekilde yaklaşsa da e, işte bir dini kateşizm soru-cevap e, meselesi halinde ya da bilimsel bir e, açıklık halinde e, bütün romanın özetini bir araya getirip kapatacağı bölüm. Fakat onu da kapatamıyor. Penelope ile kapatıyor. Yani Bloom'un, şey, Molly Bloom'un zihnine girdiği ve akışkan bir bilinç akışıyla e, bütün romanı e, her şeyi evetleyen, her şeyi kabul eden ve sonunda kucaklayan bir dişilikle kapatıyor e, Joyce. Onun için Molly e, çok önemli roman. Da. Evet. Evet bir de e, ilk bölümde de bahsettik zaman zaman e, bu romanın birçok farklı dillerden, seslerden e, meydana geldiğini, bunlar içi, bunların kendi içerisinde ayrı bir görüntü ve görünümler sunduğunu. E, bu, bu nasıl bir e, yapı e, oluşturuyor Ulysses'te? Bunu nasıl e, mümkün kılıyor Metin? Bir taraftan zor okunduğunu da e, söylemiştin e, bu evet. Özelliğinden dolayı. <gülüyor> evet. Zor okunan bir metin. Ama çok da eğlenceli bir metin. Aynı nedenle aslında garip bir şekilde. Ee, Joyce diyor ki Ulysses'in e, zor okunduğunu düşünüyorsanız o zaman hayat da yaşanmak için zordur. <gülüyor> <gülüyor> Bu biraz da böyle bir şey. Yani bir bedeli var. Ee, iyi ve güzel şeylerin bir bedeli var. Romanın çok dilli, çok üsluplu, çok katmanlı e, olması da bir taraftan müthiş bir şeyi getiriyor. Zenginliği getiriyor. Çok sesliliği getiriyor. Ama tabii Joyce'un oyuncu tarafıyla da ilişkisi var bunun. Yani bir takım üslup denemeleri yapıyor. Ve her bölüme uygun üslubu arıyor ve buluyor. Sonra Finnegan's Wake'de iyice geliştireceği işte kelime oyunlarına başvuruyor. Farklı edebi biçimler kullanarak yazıyor. Mesela Bloom'un e, öğleden sonra Liffey kıyısında e, dinlendiği ve e, genç bir kız olan Gertimak McDowell'la karşılaşmasını anlatan Nozika bölümü, e, kadın dergilerinin kullandığı e, böyle yapış yapış bir duygusallık ve romantizm içeren bir dille yazılıyor. Çünkü e, Bloom o pembe dizi dilinin bu bölüm için... Uygun olduğunu düşünüyor. Gerti bu bölümde olduğu için. işte genç ve eğitimsiz bir kızın düşüncelerini ve hayallerini aktarmak istediği için. işte biraz önce İthaka bölümünden bahsettim. Evet. İthaka bölümünde bir tür Katolik kilisesi ilmi hali formunda yazıyor. Çünkü hem bilimsellik iddiasıyla yani modernizmin bilimsellik iddiasıyla Akılcılık iddiasıyla dalga geçmek istiyor. Hem Katolik Kilisesi'nin kateşizmiyle e, evet. dalga geçiyor kendince. İşte başka yazarların stillerinde yazıyor. Ama evet. en ilginci herhalde e, Sirenler bölümünde değişik müzik aletlerini taklit etmeye çalışan sesleri kullanarak müzikal bir bölüm yazmış olması. E, bu bana her zaman çok çok ilginç geliyor. Yani Dublin'in evet. seslerini de kullanarak Evet, çok yaratıcı, çok ilginç bir bölüm. Bu bölümde evet. Steven'ın babası Simon Dedalus, Friedrich von Flotow'un Marta adlı operasından Mapari aryasını da söylüyor. Biz Ve de onu şu... çalalım mı? Evet, çalalım, çalalım, <gülüyor> çalalım. Sonra devam ederiz. 9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncelin Edebiyatında bugün Meltem Gürle ile birlikte Ulysses'i e, konuşuyoruz. Bu e, ikinci haftalık haftaki programımız e, Meltem'le e, programımızın ikinci haftasını kapsayan bu bölümünde ilk önce e, Ulysses'teki kahramanlardan bahsedip dillere ve en sonda seslere gelmiş ve özellikle Sirenler bölümünün son derece yaratıcı ve hoş olduğunu söylemişti Meltem ve tam da buradaki bir sesle aslında biz de programımıza ara verdik. Devam ettik. <gülüyor> evet. Buradan devam edelim mi Meltem? Buradan devam edelim. Bunun birazcık anlamına dair konuşmak gerekir belki. Yani bu bu ıı, Moretti geliyor benim aklıma çünkü işte şey diyor ya, modern epikler kendi kültürlerinin bir ansiklopedisidir ve bir anlamda kültürün nüvesinin daha ileri yerlere taşındığı, farklı nesillere taşındığı bir yerdir, bir, bir roman biçimidir. Burada o ansiklopedi lafının üzerinde durmak lazım. Mesela benzer bir şeyi tutunamayanlarda da görüyoruz. Bir... E, Sesler, diller, biçimler, üsluplar ansiklopedisi yazma evet. arzusu. Yani bunun tamamlanamayacağının, bilmenin, hani dünyayı kataloglamanın mümkün olmadığını bilmenin ki İtaka böyle bir bölüm, yürüsizde, dünyayı kataloglama arzusu taşıyan bir bölüm. Ama onu bir şekilde içermenin, e, en azından yansıtmanın ya da kataloklamayı mümkün kataloglamanın mümkün olmadığını göstermenin bir yolu olarak e, bu ansiklopidiyi e, hazırlamak düşünülmüş gibi geliyor bana. E, bir de tabii yine modernliğin ve modernist romanın bir özelliği olarak başka edebi biçimlerin romanlaştığını da görüyoruz. Mesela Cersei epizodu, e, Ulysses'de e, bir tiyatro metni olarak yazılmış. E, bilinçaltının, halüsinasyonların, e, Bloom'un sarhoş, e, gecesinin hikayesi bir tiyatro metni olarak benim. şiirler var şarkılar var romanın içinde bütün başka edebi biçimlerin temsillerini görüyoruz evet bu modernist metinler bana hep şunu hatırlatıyor okurken sadece bir yazma pratiği değil aslında okuma pratiğine de meydan okuyan metinler bunlar evet. öyle değil mi yani çünkü evet. bizde okur olarak aslında ee, sadece bir metnin içinde dolaşmıyoruz o metnin içinde hani mesela Ulysis'in bir yolculuk olması da değil mi? Bir evet. seyyah yolculuk hani okur da sanki bir e, yürüyüş eşlikçisi gibi bir şeye bir başka bir şeye dönüşüyor daha etkin olduğu yani sadece kitap alıp e, kelimelere bakan birisi olmaktan farklı bir e, e, e, eylemliliğe dönüşüyor modernist metinlerde bu da mesela evet. benim Ulysses'te en çok sevdiğim şeylerden birisi. Yani oradaki e, o o rolü vermiş olması. Bu da e, ayrıca modernist metinleri önemli kılıyor ki buradan tam da şeye geçmek istiyorum. Dublin'e. Bu Dublin'e. <gülüyor> bu mekân yani ki sen evet. yani Dublin'de yaşadın. Ayrıca orada evet. hocalık da yaptın. Ayrıca evet. kendi tecrüben de var yani. <gülüyor> Seni evet. Joyce okuma tecrübesiyle orada olmak ve yaşamak. Bir de o Metin. <gülüyor> ya evet çok çok müthiş bir şeydi gerçekten. Yani Joyce seven, e, Joyce çalışan işte Ulysses okuyan birinin Dublin'e gitmesi gerçekten çok büyük bir hediye gibi yani. E, Evet. Ondan önce şeyi söylemek istiyorum bu Aktif Ökücü'nün hikayesini e, evet. aklıma geldi. Wolfgang Iser'in böyle bir makalesi var Ulysses üzerine tam da bunu söylüyor makalenin adını evet. tabii bunu bunadığım için hatırlayamıyorum evet. ama... Yok, <ol>. Tam da bunu söylüyor. Yani bu e, yol hem yolculuk senin dediğin gibi çok güzel söyledin. Çünkü bu bir edebi yolculuk ve çok aktif bir okuyucu istiyor. Çok. Aktif evet. sürekli metni takip eden onun yani böyle vurdukça açılan bir metin. Evet. Onun için işte yüzlerce akademisyen hala, e, hala çalışıyorlar evet. yani. <gülüyor> Dublin'e <gülüyor> gelince. Dublin evet. e, dediğim gibi coş seven biri için gerçekten bir e, büyük yolculuk. Ee, bir ibadet yeri hatta coş <gülüyor> sevenler için. Ee, roman tabi çok İrlandalı ve Dublinli bir roman. Yani aslında dünyanın her bir tarafından sayısız okuyucuya işte 72 milletten yüzlerce akademisyene <gülüyor> ulaşmış olsa da e, bu roman evrensel olduğu kadar bir taraftan da çok yerel bir roman. Ben bunu Dublin'e gidince anladım ancak. Hmm. Yani çünkü Rom, yani Bloomsday'de 16 Haziran'da Dublin'in çehresi değişiyor. İnsanlar <gülüyor> e, Ulysses'deki gibi giyiniyorlar. E, <gülüyor> her mahallede, benim yaşadığım mahallede e, ev sahibim Mary beni götürdü mesela. Mahalledeki bir toplantıya gittik. Herkes e, Ulysses'deki giyinmişti ve şarkıları çalışmıştı ve o şarkıları söylüyordu. <gülüyor> i̇şte mesela Hades episodunu, mezarlıkta geçen Hades episodunu yeniden canlandırmak için... O karakterlerin kılığına girip oraya gidiyorlar ve o episodu baştan sona e, tiyatro haline getirip okuyorlar gibi. E, Joyce hala hayatta Dublin'de. E, evet. İşte çok meşhur lafı vardır ya e, bir gün Dublin yıkılıp yok olursa Ulysses sayesinde onu yeniden birebir inşa evet. etmek mümkün olacaktır diye. Yani bu kadar olmasa da Ulysses hakikaten 1990'ların... E, şeyin e, nedir e, 1900'lerin 1900'lerin 1900 başındaki Dublin'in bir haritasını veriyor bize. Neden evet. hayatta? Yani biraz Hı -hı. şeyi anlatayım. E, heyecanlanıyorum bu konuda kusura bakma. Sonsuza kadar konuşabilirim zaman o bitmiş olabilir. E, yani Mesela Bloom'un yaşadığı Ekles Caddesi'ndeki 7 numaralı ev artık yok ama işte yemek yediği lokanta uğradığı publar ulusal kütüphane müze, işte e, bak Maligan'ın romanın başında denize girdiği Forty Foot e, plajı, Hades bölümünde işte Paddy Dignam'ın gömüldüğü Glasnevin mezarlığı, hepsi orada ve yolculuklar yapılıyor. Yani insanlar e, James Joyce Society'ye gidiyorlar ve işte yazılıyorlar ve tur tur dolaşıyor. Ama buna bile gerek yok. Mesela ben e, Joyce'un şey, e, Leopold Bloom'un öğle yemeği yediği lokanta, Trinity'ye çok yakındı. Ve ben yemeklerimi orada yiyordum. Hala açık. <gülüyor> hala. <gülüyor> evet. Yani ve yaşıyor Joyce orada hala. Bunu görmek çok etkileyiciydi. Çok müthiş bir şeydi benim için. Evet, sanırım bu yani ancak bir yazarla mümkün oldu değil mi? Yani Dublin'in yani işte romandaki hem biraz önce söylediğin hem yerel ama yerel olduğu kadar da evrensel olması. Aslında bir taraftan Hı. James Joyce'un Dublin'i e, Dublinliler için orası ama bizim için de dünyanın herhangi bir yerinde olabilir hale de geliyor aslında. O içerdiği yapı itibariyle. Yani kent algısı da modernist metinlerde tamamen başka evet. bir düzleme e, taşınıyor. Öyle değil mi? Yani tamamen hani mekanda sınırlarına giderek e, tıpkı zamanda olduğu gibi genişleten bir boyuta taşınıyor. Çok doğru. Çok doğru. Yani... O, o işte büyüyen modern kentler içinde bir kent ee, evet. bize kendi kentimizi de anıştıran evet. tarafları var kendi büyüdüğümüz kente anıştıran tarafları var ama bir modern epik olduğu için aslında evet. o kentli kahramanın e, şeyini de anlatıyor bize e, varoluş biçimini de anlatıyor onun için dünyanın başka kentli metinleriyle de e, kardeşleşebiliyor öyle diyelim Evet büyük kentler ve büyük kentlerdeki insanların ya da insanın tek bir kişi olarak var olamayacağı işte çoğulluğu, çokluğu, kimin zaman yani hiçliğe doğru giden o azınlığı yani azınlık da çünkü önemli bir, bir şey ya Julius bir taraftan. Evet, evet, e, evet. Bütün bunları. Hep bir arada taşıması ve daha tabii senin de di söylediğin gibi konuşulabilecek <gülüyor> ve 72 <gülüyor> milletten birçok akademisyenin hala okumakta olduğu ve üzerine yazmakta, konuşmakta olduğu bir metin hakkında e, bu kadar kısa sürede e, konuşulacaklar. Ancak bu metni okumak için ya da tekrar tekrar okumak için e, bir ilham olsa ne güzel olur. Öyle değil mi Meltem? <gülüyor> evet, yani bir de ee, hakikaten öyle bir çaresizlik hissediyor insan. O kadar çok şey var ki metne dair konuşulacak. Ama ben buradan Ulysses'in müstakbel okuyucularına bir mesaj göndermek istiyorum. Bu e, evet zor bir metin e, ama sizi korkutmasın çünkü bir taraftan da e, kesinlikle her emeğinizin karşılığını kat ve kat verecek bir metin ve de çok eğlenceli bir metin. Yani Yulesiz bir komik kitap olarak da okunabilir ve çok sevilebilir e, dolayısıyla gözünüz korkmasın e, lütfen bir Ulysses alın biraz yardımla okumaya başlayın Meltem çok teşekkür ederiz e, teşekkür çok sağol böyle iki haftadır e, çok e, şahane bir Ulysses konuşması oldu seninle tıpkı geçen seferki şahane Uzatay söyleşilerin gibi e, tekrar çok teşekkür ediyoruz seninle birlikte olduğumuz için ben teşekkür ederim Bitirirken tekrar edelim. E, Ulysses'in Türkçe'de iki çevirisi var. E, Nevzat Ertmen ve Armağan Ekici tarafından yapılmış olan. E, bunların her ikisini de okumanızı e, tavsiye ederiz. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Günün ve Güncel'in Edebiyatı Romanlar, Hikayeler ve Kahramanlar